Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Evet, günaydın cümleten. Günaydın. Şimdi bu bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden Filistin soykırımıyla ilgili bir dolu gelişme var. Onlarla başlayalım işittiniz mi bilmiyorum Kudüs'ün Filistin mahallelerinde bayrak yürüyüşü başlıyor bugün evet. son derece tehlikeli bir girişim yani açıkçası açık açık dünyaya söylüyor İsrail hükümeti yani ben sadece Gazze değil Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü de alacağım diyor kimse de sesini çıkarmıyor malum takipteyiz Ee, bir rakam daha var tüyler ürpertici 6 ayda İsrail e, 70 bin ton e, bomba yağdırmış Gazze üzerine ve e, görmüşsünüzdür Özdeş evet. Evet. Evet, az evvel verdik haber bizden az, az evvel verdik ben de işte uzun süreden beri bu işleri takip etmeye çalışan biri olarak bu rakamların İkinci Dünya Savaşı'nda yani Dünya evet. Savaşları'nda görülenleri de aşmış olmasını bilmediğimi ve şaşkın kaldığımı da ifade etmeye çalıştım. Dresden, Hamburg ve Londra'ya e, yağdırılan bombalardan fazla. Ya zaten e, Japonya'ya atılan atom bombasının gücünden de fazla olduğu söyleniyor. Evet bu müthiş bir facia yani. Nasıl teknoloji? İsrail'le Amerika teknolojisi müthiş yani. Bunu evet, evet. <gülüyor> bitirmek üzere yapılmış bir değil mi? çalışmalar. Şahane yani. Evet. Kıvan... Dünya, dünyanın en ahlaklı ordusuyuz diyordu İsrail. Ha, öyle en, bir laf en, var. Evet dünyanın en yüksek teknolojisini kullanarak tırnak içerisinde terörist arıyor. 15 bin çocuk ölmüş durumda ama bunun sonucunda. Evet. Evet. Bir laf daha var orayı tanımlamak için biliyorsunuz İsrail'i. Orta Doğu'nun tek demokrasisi. Tabii evet, evet. öyle deniyor. Ha, ya. Seçim olunca çünkü yeter. Yo yo bu millet sokağa falan çıkıyor ya işte evet, o evet. yani itiraz ediyorlar falan. Yani halbuki nüfusun yüzde sekseni duksanı razı Gazze'de e, yapılan katliama ve evet. soykulu. Şimdi bu... E, Bu e, nezih e, soykırımın, e, bütün batı tarafından alkışlanan e, soykırımın e, bir de batılı askerleri var. Ondan bahsedelim biraz. Bunlarla ilgili rakamlar e, gelmeye başladı. E, İsrail e, Savunma Kuvvetleri ile işte adı öyle ya bu Çahal'ın, Çahal yani İsrail ordusunun adı. İsrail Savunma Kuvvetleri malum. E, Askeri değil yani. Savunuyor kendini. 4185 çifte vatandaş Fransız savaşıyor. Son bilgilere göre. En yüksek kontenjan bu. Daha bir dolu var tabii. Amerikalılar var. İngilizler var. İngiltereliler var. Britanyalılar var. İtalyanlar var. Ama bunların Ya aslında bunlar bir nevi başıbozuk biliyorsunuz. Yani Çifte vatandaş bunların hepsine celp geldi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 10 bin çifte vatandaşa yani hem İsrail hem ABD vatandaşına celp gelmiş. 7 Ekim'den bu yana. Ve yani güle oynaya bu Ellerinde envai çeşit silah e, takır takır insan öldürüyorlar orada. Ve bunların herhalde yani onunla ilgili e, ciddi bir, bir, bir, bir şey görmedim ama bu çifte vatandaşlıklarına da çok güveniyorlar. Ya zaten İsrail'de e, yani Arap öldüren e, Filistinli öldürene kimse bir şey demiyor zaten ya iyi ettin çocuğum diyorlar ve sırtını sıvazlıyorlar ama Bunların hiçbir yani bu çifte vatandaşların hiçbir cezai ehliyeti yok gibi anlaşılıyor. Bir de dediğim gibi bunlar regular değil yani bildiğimiz asker değil. Yani sonuçta yani çifte vatandaş ve işte sözüm ona vatanı korumak üzere E, oraya akın etmiş olanlar ve bunların durdurak e, bilmediği e, ortaya çıkıyor ve e, o resimler falan o çıkıyor yani e, Victory V işareti yapıyorlar e, yakıp yıktıkları yerlerin önünde. Onlar olduğu söyleniyor. Bu yani batılı askerleri yani Çahal'ın batılı askerleri. Çok nezih yani eee Bunu da bir yere non not edelim eninde sonunda herhalde bu da günün birinde iyice ortaya çıkacaktır. Yani bunların kim olduğu ne olduğu. Evet İsrail'in tabii bir de e, İranlı bir Halep'te Suriyede bir İranlı generali vurduğu haberi de vardı. Öyle de bir e, haberden bahsetmek gerekiyor. Öte yandan mücadeleler de var ama yani Toronto'da mesela Kanada'da eğitimden yoksun eğitim haklarını kullanmaktan yoksun bırakılan e, gazellerin adına e, torontolu öğrenciler toronto üniversitesi öğrencileri ve hatta e, akademisyenler de bir e, şeye tören yaptılar yani onlar için bir Evet şimdi devam edeyim ee, bu e, Gazze e, şöyle bir e, haber düştü görmüşsünüzdür e, bu a, Alman e, Edebiyat e, Nobel Ödülü sahibi Herta Müller'in e, bir makalesi konuşuluyor Almanya'da Türkçesi ve İngilizcesi daha yok galiba e, Herta Müller şöyle diyor Gazze tek bir askeri kışla toprağın altında derin bir Yahudi nefreti devletidir diyor. Bu, Nobel ödülü, Edebiyat Ödülü sahibi bu kadın. Hmm. Gördünüz mü bunu? Hayır görmedim. Kıyamet kopuyor Almanya'da. Yani bu, bununla ilgili... E, Yani bugüne kadar e, herhalde edebiyat dünyasının, sanat dünyasının yani e, o, siyasi ve askeri yetkililerden e, de, de, daha farklı e, bir yerde durması beklenen e, dünyanın bu Hork e, biliyorsunuz e, <gülüyor> felsefeciler falan da girdi bu, bu, bu topa başına. Habermas'a diyorsunuz. Habermas'tan bahsediyorum evet ondan da ama artık sesi çıkmıyor herhalde. Evet, evet. E, o sessizlik e, pek tasvip edilmemiş Her e, Müller Hanım tarafından e, böyle bir ifadesi var. Tüyler ürpertici yani diyecek bir şey yok yani hakikaten. Yani Hitler dönemi 1930'ların e, Hitler'e e, yaslamış olan, yanlamış olan e, edebiyatçılarını hatırlatıyor. Mükemmel yani. Evet. Nobel'li. Ee, e, bu, bu, bunu bu sözleri söyleyebilen birisinin de alenen zaten Filistinlileri, Arap çocukları ya da sivilleri önemsemediği, dolayısıyla bir ırkçı, bir Arap nefreti barındırdığını herhalde söylemek abartılı olmasa gerekli Kullandığı ben, argüman ben. bu tabii, yani. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Yahudi nefreti falan yani bunlar o kadar bir bedava ucuz laflar ki yani ayrıca yani... <gülüyor> Şimdi Almanya güya günah çıkartıyor yani 80 yıllık günah çıkartıyor aklı sıra ama e, yerle bir yani bütün sistem. Şimdi oradan devam edelim e, haberiniz vardır e, bu çevre ile ilgili muazzam bir e, saldırı var Almanya'da. Evet e, Human Rights Watch yani insan hakları gözlem e, evi neyse. 28 Mayıs'ta bir açıklaması var ee, ve e, özellikle e, Letze Generation yani son ne nesil son e, jenerasyon son e, kuşak, kuşak e, adlı bu e, kuruluşun bu bir çatı örgütü aslında evet. e, Almanya'da yani bakanlığın, İçişleri Bakanlığı'nın hedefinde olduğunu e, söyleyen bir açıklama bu 28 Mayıs Human Rights Watch'un açıklaması ve e, muazzam bir baskı var. Şimdi ters olan ve tuhaf olan yani gene tüyler ürpertici olan şu e, yeşiller Almanya'da hükümette. Tamam. Evet. Dışişleri Bakanı da Dışişleri Dış... Bakanı ve Ekonomi Bakanı evet. <gülüyor> yani çok güçlü bakan bir ve ve ve, e, ve Tarım Bakanı. Evet. Ee, ve e, bu letse generasyonun işte yani bu işleri siz bilmezsiniz gençler biz biliriz demeye getiriyor evet. demek ki yani. Ama, ama bu, bu hep vardı. Alman yeşillerinin çevre iklim hareketleriyle bir tür gerilime hep tabi ola geliyordu. Hatta hatırlarsınız Cengiz Bey e, Greta Thunberg Almanya yeşilleri evet, yeşil evet, evet, daha tabii. yeni kurulur kurulmaz gidip gitmiş çünkü bir kömür. Şimdi tabii. ismini unuttun meşhur Müt, bir açıkçası. Lütçerat. Evet. meydan. Oradaki yani, protesto. Yani, Greta... Meydan muharebesi oldu orada. E, Greta şey. gözaltına alındı. Bir de Yeşillere çok sert bir açıklama yapmıştı. Yeşiller katılmadı e, oradaki İktim mitingine. Şimdi mitingine. yani bunu bir dakika tabii ama arasında bir fark var. Yani evet. Rice right. Watch'un altını çizmek istediği de o. Yani Yeşiller bu yolun yolcusu olmayabilir veya e, gençleri sevmiyor olabilirler Ve onlarla alay ediyorlar çünkü o, o zavallı ile devamlı al alay ediyorlar biliyorsunuz akılları sıra. Ee, ama şimdi başka bir aşamaya geçmiş vaziyette ve bunu kriminal yani bir suç gibi göstermeye başladılar. Orada yapılan bütün iklim aktivizmi e, faaliyetlerini. E, bu, bu yeni... Şimdi bunun aynısı Fransa'da da var biliyorsunuz, izliyorsunuz. Evet. Orada da Süleyman de diye bir çatı örgütü var. Yani yeryüzü ayaklanmaları e, Türkçesiyle. Onlar da Fransız hükümetinin ve İçişleri Bakanlığı'nın hedefinde, hedef tahtasında. Ve sürekli uğraşıyorlar. Polis bunların yaptıkları faaliyetlerin hepsine istisnasız saldırıyor Ee, abuk sabuk e, suçlar e, atıyorlar bunlara. İşte yok bir e, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir e, efendim askeri anıtı e, tahrip etmişler. Tahrip et, et, etmişler dediği polisin e, veya ve e, evet. Böyle <gülüyor> değil. Bir şey. Bir poster as, a, asmışlar üstüne. Yani Yani hakikaten e, de, yani iş hakikaten her tarafta çığırından çıkmış vaziyette. Evet, tabii ben buna izninle bir de şeyi ilave edeyim. E, Britanya'da, İngiltere'de de çok acayip şeyler var. Bunları aratmayacak hatta bazen Aynı. bastıracak şekilde yavaş yürümek suçundan mesela 6 yapsa Yani resmen suç sokakta yavaş yürüyüp yavaşça y yürümekle e, Traf trafiği. Evet. ...rafiği evet. yavaşlatmaktan. Vatandaşların işine gitmesini engelledi gerekçesiyle 6 aya kadar hapis cezaları filan da verildiği bir dönemden geçiyoruz yani. Orada da işte bu Extinction Rebellion binan var yani. E, tabii Onu hepsi aynı. Yani, yani onların yani. hepsi aşağı yukarı bütün bu l generasyon, Süleyman de Latter, e... Ee, İngiltere'deki e, Extinction extension, ve hepsi bunların aynı aslında hepsi genç ve hepsi ki aslında kendi geleceklerini kurtarmak üzere sokağa dökülen insanlar yani. Evet. yani Eci. Bütün bu olup bitenlerin bu askeri yani ve siyasi e, e, saldırıların diyelim e, bir de tabi özellikle Latin Amerika ağırlıklı çevre aktivistlerinin katliamları var biliyorsunuz yani cinayetleri var orada en ağır orada yaşanıyor malumunuz en çok orada öldürüyorlar Güney Amerika'da çevre aktivistlerini şimdi bu bu böyle devam edecek herhalde yani çünkü Yani iklimin nereye gittiği belli. E, e, bu itirazlar da e, olduğu gibi sürecek yani öyle gözüküyor. Evet. Sen e, özdeş sen evet. özdeş konuştu Gretatümbler. Evet. Gün, günün sözü de yaptık dün. İstersen <gülüyor> onda bir paylaşalım bir kez daha. Ben geçen hafta birkaç gününü Stockholm'e gitme fırsatım olmuştu. Da Cengiz Bey gitmişken de. tabii ki bir cuma grevine, Stockholm Üniversitesi'ndeki Filistin dayanışma kampına gittim öğrencilerin. Bir de aynı zamanda cuma grevine gittim. AB Parlamento seçimleri yaklaştığı için Stockholm'deki Avrupa Birliği Komisyonu'nun önünde bu sefer grevleniyorlardı. Evet, Greta ile de küçük bir e, söyleşi yapma e, fırsatım oldu. Ama oradaki iklim aktivistleri de bir yandan iklim krizi, bir yandan Filistin bayrağı taşıyorlardı. Fakat Filistin'de şey e, İsveç'te bile ge yoldan geçenlerden tepkiler vardı. Hamas'ı mı destekliyorsunuz? terörümü örgütünü destekliyorsun. İsveç'te de bayağı işler değişmiş yani. Tabii ya bu ama, e, ama zaman de... bitiyor. Asıl mesele tabii zamanın adaldığını da belirtip tek yol bu mücadeleyi sürdürmek ve artırarak sürdürmek olduğunu Greta Thunberg de söylüyor tabii. Evet. Ya yani şöyle bir şey var artık. Yani hakikaten bu kuzeyle güney e, North Global North Global South yani küresel güney küresel kuzey arasındaki e, fa fark diyelim arada ya yani, o şey pergel iyice açılıyor. Bir de eski düzenin yani buna yeşiller de dahil eski düzenin düzenin temsilcileri her yerde bu gençlerin itirazlarını artık şeyinde kalıyorlar yani marjında kalıyorlar ve onlara karşı faaliyetlerde bulunuyor gençler. Bu böyle sürecek tabii. Evet bizden de destek vermeye devam. Şimdi gelelim e, bu bir deniz parkları meselesi var. Duydunuz mu bunu Yunanistan'la Türkiye arasında? Yunanistan ta Ege Denizi'nin ortasında e, Kiklad adalarının orada e, bir e, Avrupa Birliği e, destekli ve e, markalı de ne diyelim adına evet, yani şey label'ı <gülüyor> bir deniz parkları kurmak istiyor. Türkiye'de buna karşı e, çünkü oralar gri bölgeler e, deniyor. E, bu sağda solda bu haber çıkıyor ama yani e, e, önemli değil gibi duruyor ama diğer taraftan da e, bu e, bir yumuşama var ya tırnak içerisinde Yunanistan'la ona yani o yumuşamaya pek uygun bir şey de değil tabii, bir gidişatta değil. Bu gri bölgeler meselesini Cumhuriyet Halk Partisi AKP'den önce ortaya atmıştı. Bir, bir dolu adanın aslında... Yani 20 yüzyıldan ya da yapılan anlaşmalar uyarınca gri bölgelere tekabül ettiği ve bunların Yunanistan tarafından işgal edildiğini söylüyordu hala da söylüyor fakat o zamanlar AKP buna pek yanaşmıyordu sonunda yanaşır oldu ve artık bu bir nevi milli politika haline geldi Oysa bu gri bölge meselesi yani Çok e, tuhaf bir konu çünkü e, tarihi anla yani anlaşmalara bakılınca e, öyle bir şey yok ortada. Yani İtalya'nın bu işgal ettiği e, 12 adalardı dediğimiz adalar 1911-12'de e, bu adalar 1947'de e, Yunanistan'a devrediliyor İtalya tarafından. Yani Türkiye bunlarla 47'ye kadar ilgilenmiyor ve aksine... Ee, bu e, adalarla ilgili İtalya ile 1932'de bir sözleşme imzalanıyor ve e, tamamen İtalyan e, hakimiyetine egemenliğine bırakılıyor. E, dolayısıyla burada bir o bir gri bölge falan yok. <gülüyor> Oysa e, Türkiye tarafında bir 150 kadar bir ada listesi var. <gülüyor> neler neler var o listenin içinde. Oturulan adalar var falan. <gülüyor> ne olacaksa artık çifte vatandaş olacak orada oturanlar herhalde. Böyle bir tuhaflık e, süre geliyor. Bunu da bir kenara not etmiş olalım. E, e, bu mavi vatan falan filan onlarla bağlantılı tabii. O da e, biliyorsunuz müfredata girdi Türkiye'de mavi vatan. Yani bu 420 bin kilometre evet. karelik bir deniz alanı bu. Mavi vatan biliyorsunuz. Dijital vatan versiyonu da var bunu biliyorsunuz. <gülüyor> Sürekli bir O dijital Vatan bütün dünyayı mı kapsıyor? Ne, <gülüyor> Hayır şey dijital güvenlik vesaire. Burada da çıkarlarımız var. Aa, tabii. tabii, tabii, tabii, tabii. Ee, gri bölge denirken belirsiz anlamına mı Yani e, hangi ülkenin yani bu durumda Yunanistan'ın e, ve Türkiye'nin egemenlik alanına girmeyen ma, tam manasıyla bölgeler e, anlaşılıyor e, bu gri bölge veya gri alan neyse le, lafından. Ama dediğim gibi yani ortada bir gri alan diye bir şey yok yani ne, ne olduğu belli. Ha öyle kaya parçaları falan bunun için savaş çıkıyordu neredeyse hatırlayacaksınız 96'da bu Kardah Karda kayalıkları kriziydi. Kayalıkları, kayalıkları iyi ya. hatırlıyor biliyorum. Nerede? helikopterler düştü, askerler öldü falan. Ondan sonra birileri devreye girdi de yahu saçmalamayın kendinize gelin falan dediler. Yani Evet bitmez tükenmez e, anlaşmazlıklar bunlar böyle de devam edecek yani hiç o öyle e, yumuşama mumşama ile falan halledilebilecek şeyler değil bunlar çok eski e, sorunlar eski e, itirazlar eski arazlar e, iki ülke arasında öyle kolay kolay halledilebilecek bir şey değil yaz sakin geçsin sadece bütün mesleği o. Dert o yani turistik faaliyetlere halal gelmesin. Şimdi son olarak gelelim bu Avrupa Birliği seçimleri malum onu konuşacağız uzun uzun herhalde gelecek hafta bu hafta sonu Cerrihane diyecek biliyorsunuz işte bir. Evet altısıyla altısında başlıyor. Evet üç gün sürüyor ülkenin ülke değiştiği için tabi ondan sonra tek günde değil bir de. Oy verme biçimleri de farklı, ülkeden ülkeye farklı. Kiminde nispi temsil, kiminde liste, kiminde yani çok karışık bir seçim ama bütün göstergeler, yapılan kamuoyu araştırmaları aşırı sağan Avrupa'nın farklı ülkelerindeki aşırı sağan güçlü bir grup kuracak kadar yani müstakbel parlame, Avrupa parlamentosunda güçlü bir grup kuracak kadar oy alacağı ve e, Avrupa vekili çıkartacağı söyleniyor. Bakalım. Şimdi e, bir <gülüyor> e, bir felaket de tek başına gelmez biliyorsunuz. Bir de <gülüyor> Ee, gene e, aynı minvalde, e, aynı çerçevede e, 1 Temmuz itibariyle yani işte 20-25 gün sonra e, Avrupa Birliği'nin Macaristan dönem başkanlığı başlıyor. 6 evet. ay boyunca e, yani herhalde bugüne kadar yaptıklarını misliyle evet. e, yapmaya devam edecek oradaki e, rejim. Artık ona da rejim diyebiliriz. Bence kanaatimce. E, e, e, bu e, işte olasılık değil yani bu önümüzdeki bu gelişmeyle ilgili e, hali hazırdaki e, dönem başkanı Belçika'nın e, Dışişleri Bakanı Hacar Labib e, bir demeç verdi bu hafta içerisinde e, bir mülakat daha doğrusu Politiko dergisine e, ve e, Macaristan'ı adını etmeden, adını zikretmeden hedef aldı ve yani bu çalışmamız mümkün değil demeye getiren bir dolu ifadesi var. İşte veto ediyor. Ne gele her şeyi veto ediyor biliyorsunuz yani evet. kaşının altında gözüm var onu da veto ediyor. Abuk sabuk bir bir, bir ülke haline geldi maal maalesef Macaristan. Fakat Dışişleri bakanı Hacer Labib'in şöyle bir önerisi var, Macaristan'ın e, oy hakkının askıya alınmasını e, teklif etti diğer e, 26 ülkeye e, hitaben diğer AB ülkelerine. Bu Avrupa Birliği'nin bir e, 7. maddesi var meşhur yani bir ülke artık iyice çığırından çıkarsa ki Macaristan'ın içinde bulunduğu durum bu. Bu yedinci madde devreye giriyor ve bir nevi tard ediliyor yani şeyden eski tabiriyle yasaklanıyor o ülke ve hakları elinden alınıyor. Böyle bir prosedürün işletilmesini teklif etti bakalım göreceğiz diğerlerinin nasıl bir tepki verecekler fakat gerçek olan şu ki Yani Macaristan 1 Temmuz'dan itibaren elinden geleni ardına koymayacaktır. Yani. Orası da bir gri bölgeye dönüşüyor. Gri <gülüyor> Zor'a dönüşüyor evet. anlaşılan öyle evet. anlaşıyor. <gülüyor> bir de dünyanın da bütünüyle vakit kalmadığı uyarıları var Birleşmiş Milletler'in. Milyonlarca insanın kıtlıktan, açlıktan ölmek üzere olduğuna tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Yardım gitmiyor hiçbirine işte Sudan'da. Tabii, Dok, Sudan milyon Arada milyon konuşuyoruz. Becih. Evet, Becih. Şeyde de öyle. Kongoda da öyle. Hatta evet, 18 oldu. milyona doğru gittiği söyleniyor evet. rakamların. Neyse bunları da konuşacağız. Ama böyle bir, tamam. Peki. bir bölge içinde devam edeceğiz. Peki kalan çok az zamanımızda hemen bir parça çalalım. Bu uygun olacağını düşündük herhalde. Umarım. İda evet. Laurberg <gülüyor> Gray zone, arkadaşlarla <gülüyor> <adlı> şarkı <gülüyor> söyleyecek, o kişisel ilişkiler arasındaki durumlardan olsun. bahsediyor ama olsun. Olsun, <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler.